Buongiorno a Ankara! Buongiorno Turkiya! Pepper Jam Gurme Pizanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor! Modern Sabahlar başlıyor! Buon Apetito Tutti! Mua! Modern Sabahlar! Bu modern Sabahlar! Modern Sabahlar! Modern Sabahlar! İyi kalpler insanlar, ne diyorsunuz? 1 Ekim oldu. Yeni bir aya girdik. <gülüyor> Çarşamba günündeyiz. Eee işte bugün güzel bir gün. Güzel bir gün. Ekim'e kadar diyenler bugün artık... Evet. Ekim'e kadar demiştiniz deme hakkımız var. Evet. Ekim'e kadar demiştiniz. Ne oldu? Yani ne oldu? dediğimizde onların da diyeceği şeyi biliyoruz. Dün uyarmıştık. Yüzden... Bir de evet bugün değil sadece bugün değil dün son gün diye uyarmıştık. Evet. Evet. Umuyoruz ki herkes işini gücünü halletmiştir. Umarız mahcup duruma düşmezler. Kimse de mağdur e, duruma Evet, için. Ne mahcup olun ne mağdur olun. Müşteki olmanızı e, hiç istemeyiz. Teşekkür ediyoruz. Günaydın. Yeni bir ayın başından. Bugün günlerden güzel bir Çarşamba günü. Çarşamba. Dışarıda şurup gibi bir Ankara havası. Sizleri şurup bekleyin. gibi fişek gibi bir Ankara havası var. Daha önce e, TRT Ankara Radyosundaki programımızda kutlamıştık. Şimdi de Modern Sabahlarda kutlayalım Hedüge Gökçe Baykal ikinci çocuğunu da dünyaya getirdi. Dünülerin avukatı diye tanıdığımız ikinci oldu da dünyaya geldi. Dün Twitter yanlış yorumlamasıydı. <gülüyor> Çünkü bir insan durup dururken iki çocuk annesine değin ba diye şey yapmaz. Herhalde yazmaz değil mi? Evet. E bir kez daha tebrik edelim. Tebrik edelim. Neşe için de sağlık. Sağlıkla büyüsün. Çok vallahi hakikaten duygulandım şu anda. Çok duygulandım. Valla çok güzel oldu. Beklenen bir şeydi zaten. Beklenen bir şey. <gülüyor> Bayağı, ne kadardır beklenen. <gülüyor> İpuçta, ben uçları <onu> vardı <gülüyor> ya. yani. yani. Evet. Evet, onun bir ipucu vardı. Çünkü bu işin de yabancısıyım ben. Ne kadar bekliyor bu olayda? Yani süre olarak... Valla süre değişiyor. Öyle mi? Bir de, ay, öyle. ay önceden belli oluyor mu? Yani, Bebek geleceği. Bir ay önce olmasa bile yani benim gördüğüm, tecrübelendim. 2-3 ay kesin yani. 2-3 ya, ay içerisinde. 1 ay dedi. 1 ay dedi. 1 ay, ay dedi. Ay dedi. Sevgili her zaman olduğu gibi takdir sizin. Evet. Tekrar ne, ne denir? Ee, sağlıkla büyüsün, huzurla büyüsün ee, değil mi? Yeni bebek. Ee, yeni bebekler sadece değil. Bugün doğan, e, dün doğmuş, e, bu civarda doğmuş. Yarın doğacak bebeklere de tabii ki. <gülüyor> Özellikle bu civarda, civarda doğmuş bebeklere bebekleri sağlıklı, saatli, e, uzun bir ömür dileyelim. Mutlu, mesut, bebek. aileleriyle beraber, efendim sevdicekleriyle beraber bu dilekler de hiç bitmiyor. Kaç kilo doğmuş Ege? Bari onu yatsaydı yani. Şu onları göremedim valla. Hiç onları göremedik. Neyse hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Şöyle gündemimize isterseniz bir güzel bakalım. Oktay Demirci'ye dönüyoruz. Gündem konusunda kendisi bir uzman. Ama istiyorsa hemen ben... Buyurun Fahir Bey lütfen. Yani otobüslerle başlayın. Otobüslerle, otobüslerle başlayın. Otobüslerle başlıyoruz. Ee, biliyorsunuz... E, otobüsler, otobüsler, otobüsler bedava <gülüyor> mı olacak bayramda? Ücretsiz mi olacak? O galiba olacak yine fix. Ee, belediyelerde galiba bildiğimiz kadarıyla büyük şehirlerde e, otbüsler Bedava olacak ama konumuz bu otbüsler değil Botbüsler e, Botbüsler dediğimiz botobüs diye geçen Yeni otobüsler bunların tepesine kompili e, yeşil alan yapıldı İstanbul Botaniğin ve, botu mu? Otobüsün bot, başındaki bot? E, bot e, evet otobüsün e, Ve botaniğin botanik otobüsün Bir araya getirilerek Botbüş diye ortaya çıkan son derece nezih bir... İstanbul'da kelime. mı oluyor bu otobüslerin evet, İstanbul Belediyesi kullanmaya alan. başladı. Bu botbüslerin tepesine e, yaz, kış canlı kalan bitkiler ekilecek. Ama bakımı zor tabii ki o bitkilerin bir taraftan da. Bu bitkiler fotosentez yapmak suretiyle ki bitkilerin fotosentez yaptığını iyi kötü hepimiz e, biliyoruz. biliyoruz. E, bu fotosentez sayesinde havayı temizleyecekler... Hadi burada yap bakalım sıkıyorsa diğer ekmeği ekiliyor... Veya hmm. konuyor. Yiyorsa bir de burada yap Ben daha çirkin bir şey uzun zamandır görmedim. Aynı zamanda otbüsün içindekileri... Niye Cinat Caddesi'ndeki yeşil ışıklar? Ne kadar güzel onlar. Ha, onu, sen, onu sen beğeniyordun. Doğru. Peki doğru. şey o eski Ankara'daki yeşil otobüsler doğalgazlı. Doğalgazlı çözüm. Onu da çok beğeniyordum. Ben. Onu ha, çift katlılar peki yeşil gocilalar. Bizim onu da tedavülden çok... kalkan, hiç binemeden, kamyondan bozma olan çift katlı gocilalar. Hiç binemedim ben onlara. Hiç mi? En önde hiç. gitmedin bırak binme, binmedin bile mi? Ulan, boşa Yazık. boşa geçmiş Dolayısıyla ne bir ne kahveye geçin. gidiyorsun ne bir maça gidiyorsun. Ee, ben daha çirkin, daha yavan bir şey de olur mu Görmedim ve ne kadar güzel olduğunu bilmiyorum. Aynı yani. zamanda bu otbüslerin içindekileri de güneş ışınlarından koruyacak. Mesela sarmaşık falan ekerler. O sarkar veya ha, Kenarlardan böyle, mı? Ve kenarlardan sarkar veya şey yaptırırız güzel. Eee bu Sakı şey sakız sardunyası oradan güzel. güzel ballı şey Aynen. var ya balı böyle yaparsan Hanımeli, hanımeli hanım işte. Hanım aslan ağzı diyor, aslan ağzıyı. Ağzıyı. Senin ağzıyı yerim. <gülüyor> yayı, Oktay yayı. Ya ben yayı diyorum. İçinde yağ, yağ olur da yağını <gülüyor> yersin. Tamam işte o hanımeli. <gülüyor> aslan ağzı olur mu? Aslan ağzının hiç öyle bir şey yok. Aslan ağzının da şey var ya yağsı, yayı diyeceksin. Yayı, lütfen düzgün konuş. <gülüyor> yayı her şeyin yayı vardır. Yeterince şey yaparsan, e, kaynatırsan etmiyor. Ya bir şeyi bir dinleyicilerimize soralım mı ya? Ben geçen gün. Bir grup müşterimizle konuştum. Adamların da sohbetini mahvettim, gittim. Soralım abi de yani bizim özelliği Şu ki. konunun bu kadar hızlı kapanmasında failin en ufak bir e, günah günahkâbatı olmadığını, onu failin yüzüne söylerim yayında. Bu fikrin çirkinliği. Fahirin. Yani e, tabii yani ki yani senin alakası yok. Bu konuyu rica ederiz kapatalım lütfen. Hı, Olur. Madem üstüne ödüsünü... daha kalıcı bir şey olsun. Bir de otobüstekiler de kimirsinler. Ototluk mesela koy. 4 katı falan böyle mi hesaplanıyor ya? Mesela hani sökülen kadar yeşil alan 4 katı kadar ağaç... Kaç İçeri milyar değil. ağaç ekilmişti? benim bildiğim kadarıyla 10 milyar, beş, milyar 15 milyar <gülüyor> ekilde fazla 500 milyon 8 milyar komik. diye bir şey ben 8 milyar şu bakın konuşması şimdi 50'ye 60'a çıkar herhalde valla ama bunlar tabii şey ağaç formatında olmuyor bunlar bildiğin maki o, olsun <gülüyor> faiz yeşil alan değil mi bu da yeşil alan ee, yeşil tamam alan. üstünde de piknik yaparsın veya mesela boş zamanlarında yani daha şey zamanlarda ne bileyim şoför sinirli stresli oluyor biliyorsunuz bütün gün trafikte ne yapacak çıplak ayakları inen bir otobüs otobüse bir kenara bir merdiven aynı İngiltere'de olduğu gibi çıkacak çıplak ayaklarıyla toprakta o yeşil alanda bir yürüyecek ne yapacak? Stres atacak. İşte stresini... stres. İşte sen onu diyorsun Aynen. Yani. Almaz stresi olan stresini ne atacak. Aynen, aynen. Sen ne sordun Ege? Şimdi mesela ağır diye bir kelimemiz var ya bizim. Evet. Hı? Bunu yazıyoruz. Diğelim. Ağır diye yazılıyor. Ağır, ağır diye Ağır roman. Tamam. Satırın sonuna geldik. Evet. Nereden kesiyoruz onu? A ır Evet. Hır diye mi yapıyoruz öbür hır evet. Başka yumuşak geyli söyle. Yumuşak geyli hece başlıyor mu ya hır diye? Hır diye başlar. Ne yapayım? Bana mı Bana mı bana mı sordun? Sana sordum da. Ağırlık diyelim mesela. Ağırlık. A hırlık. Gerçi galiba tek harf kalınca yani şey ama şey yok yok şöyle daalık var. Yumuşak ye aslında harf değil ya bir öncekini uzatıyor. dağlık mesela. Sonrasında sessiz harf gelince kolay. Yağmur diye düşün mesela. Yağmurda da. Ya da mesela. Heh, yağış oluyor Heh. mesela I A'ya dönüyor değil mi? I A'ya evet. döneriz. Ya, yani sanki yumuşak G yok gibi yağış diye okunuyor iki ayla. Evet sanki tamam. Yazarken yani şey yaptığınızda yağ hış diye mi şey yapıyorsun? Yani yazarken öyle çene hareketi yapabiliyorsan onu yaz bence güzel oluyor. Nasıl onu? Öyle yapacağız Ege. Yumuşak G ile başlatacağız Yumuşak G yani. bir diye. çılgınlık yap yumuşak G ile başlat. Ben onda emin olamadım. Yağıştaki bana. öyle ya, yağışta kesin. Emin misin zor? Evet. Ama ağırda tek kelim, tek harf kalınca. Tek harf yani sesli ve sessiz adı. Sesli neyse. Ne olabilir. Mesela sağlamda Böyle da. Sağlam. Mesela sağlam diye başlamıyorsun. Sağlam değil de sağır. Ha. Mesela fayr. Çok sağır, teşekkür. De ben ikincisinde ilgisine çok teşekkür ederim <gülüyor> ama. Beklediğim telefon geldi. <gülüyor> nerelisiniz <gülüyor> diye soruyor. Sertik Kurumundan arıyorlar. Sağ olsunlar. Günaydın efendim. <gülüyor> Merhaba ben TDK'dan arıyorum Aman ne kadar güzel yapıyorsunuz hanımefendi Ne iş yapıyorsunuz TDK'da? Bir saniye, Bir saniye. Bir Sorunuz varmış yönlendirdiler de ee, Evet buyurun sorumuzu e, Ege Bey çok net anlattırsın Evet e, ağırlık e, Ağır kelimesini e, Satı sonunda nasıl yazacağımıza evet. hı hı. A'dan sonra Koyuyoruz o tireyi Kesme işaretini sonra devam ediyoruz Aşağı ağırlık kelimesinde de olabilir bu Hır diye başlıyoruz öbür heceye? A öbürü hır. Hır. Hır. Hır tazı. Mesela hır hır hır. Peki mesela ya, yağışta da öyle mi mesela? E, Tabii aynı ya Hayır onda yağ. ya. ya Aşağıza evet. hır hır hır hış mı? Hır evet o tazı. Yani tek harf kalınca öyle bir istisnai bir durum yok yani ağırda mesela a. Ben yok diyorum neden ısrar ediyorsunuz hala <gülüyor> Allah Bu kadar Allah kaba yok. ben Türk Dil Kurumu'nun bu kadar kaba olacağına inanmıyorum ben... yani <gülüyor> sinir herhalde sabahın evet. servisi kaçırdı tahmin ediyorum onun etkisi var Evet ben İrem Er. Ee, yeni sezonda da iki kez telefon görüşmesi yapabildik. Ya okuyordum. o biraz bizim de hatamız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Türk ilk... dili edebiyatı okuyorum da o yüzden bağlanmak istedim yani. İyi yaptınız iyi Yapsın. yaptınız. Ne yapıyorsunuz Türk dili kurumuna girdiniz mi? Gireceğiniz mi? Ne yapacaksınız? <gülüyor> ya yok ben iki üniversite okuyorum. Hem Fransız dili edebiyatı hem Türk dili edebiyatı bitmiyor. Kişi de yani bitmiyor. Ne kadar güzel okuyorsunuz ama. <gülüyor> Evet edebiyat biter mi? edebiyat sonsuz bir deniz. Tabii ki. O zaman sizi her cuma bundan sonra Dert Köşesi diye bir şey yapacağız. Oraya bekliyoruz. Olur tabii ki seve seve katılırım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi eğlenelim. Çocuklar ben size sormadan böyle bir şey yaptım mı? Konu şey olsun diye yani. Çünkü İyi yaptın. Türk Dil Kurumu'nda da değil. Herkes ır diye bir hece olabileceğini inanıyor galiba. Yani ben bana da mantıklı geliyor. Ama şimdi ben sen Türkçe yeni öğreniyorsan Yumuşak genin özelliği kendinden önceki harfi yarım ses uzatmak ya. Öyle bir özellik öyle e, e, Ne ara yükledin bu yumuşak genin üstüne bu Sadece misyonu? darsa onu önceki ünlüye çeviriyor. Mesela ağır. Tamam ağır işte. yani diyor genç ya. arkadaşlarımız ağır, dinliyor. Da, Az önce Oktay Bey şöyle bir cümle kullandı. Darsa onu <gülüyor> güçlüye çeviriyor evet, mi? Güçlü dar mi? sesinin önüne. Geniş, geniş sesliye. Geniş sesliye. Dar ünlü var, geniş, dar ünsüz var. Geniş sesli var. Geniş ünlü var, geniş ünsüz var. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Kumru. Kumru Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Ofise doğru yola çıktım diyorum. Ne, ne edebiyatı evet. okuyorsunuz? Ben edebiyat okumuyorum ama edebiyatın 5'ti benim lisede. O Oradan tamam. Biz diye. çünkü edebiyatı 5'lik sistem sistemden okumuş. değil mi? 5 üstünden 5. <gülüyor> Tabii 5 üstünden 5. Vaktan üniversitede Türk Dili diye bir ders aldık seçmeni. Evet. O da 85. Bence yeterli. Neyse, şöyle bir CV'sine bakıyorum. Daha o, iyi seçeneği. 10 numara 5 yıldız. yıldız. Ne Buyurun. iş yapıyorsunuz Kumra Hanım? Bir de onu öğrenelim. Evet mimarım Mimar, mimarkumuran. Mimarlıkta da çünkü çok önemli. Çok Aa. değerli bir şeydir biliyorsunuz <gülüyor> şey. Kendisinin nasıl sen <gülüyor> sesli olduğuna, şey, sesli, açık sesli mi ne olduğuna inanıyorsun geniş. da, geniş sesli olduğunu inanıyorsun Kendisi de sesli topuklar diye geçer. Geçmiş yıllardan hatırlarsınız. Kumuran'ım, buyurun dinliyoruz. Buyurun sizi. dinliyoruz. Ee, şimdi ben şey soracağım Yani ilk ededen sonra yağdan sonra bölümü iş aşağı yazılabilir. Bende hiçbir sakıncası yok. Ama ağır da ben de biraz tereddüt ettim. Oktay'a hafifle katılıyorum. Ağır. Yalnız kalacağına aşağı alalım hepsini. Ağır birlikte bir alt da yazılsın diye düşünüyorum. Ağır ve hafifi bu kadar güzel kullanan ben başka bir başka kimse görmedim. Yani, e, en başta bence demeseydi ben çok... Yani şeydim yani benim gözümde bir uzman niteliğindeydi ama hiçbir şey bulamıyorum. Bence ama, diye başlıyor. Bence ben dil bilgisinden... Ben güçlü olduğu için bence, bence demek ki bir sıkıntı görmedim. Sonuçta edebiyatımda... Onu da çok güzel bir... Orada mi? çok harf. Tek harfi için bölmeyelim diyorsunuz <gülüyor> siz yani. O arası, Tek harfi Hayır. Biraz küçük Birek yazayım. Yok, aşağı. Sırtlıktan alalım. Evet, Peki evet. sağırda nasıl yapacağız sağırda? Sağırda iner falan. Böylelikle bölebiliriz. Evet, ben... Böyle biliriz onu. Rığır diye insin diyorsunuz aşağıya. Sen oraya takılıyorsun. Yani orada değil. Önemli olan üst satırın dip tarafında ne kald Doğdanlar, evet, hayaller Sizin ve umutlar. Başına şey kalmışsın. O bence hiç sıkıntımız yok. İlke'den sonra. Ses harflerinin tek başına, yani harflerin tek başına bırakılmasına Hür karşısınız Kumruoğlu anladım. O o bence şık bir görüntü. Kumranı, yani edebiyatı beş olan biri olarak benim Kumran, görüşüm bu yönde. Bir edebiyatınızı notlandıracak kadar benim bilgim yok ama vicdanınıza 10 puan veriyorum. Teşekkür ederim Ohtar Bey. Sağ olun efendim. Aynen bence size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zaten. Hoş Hoşçakalın. Yalnız yüz üstünden o puan. <gülüyor> <gülüyor> Kaçlık sistem oldu. Ay. Kız kaçtılar. Tutku Hanım demiş ki Ali'nin Türkçe ödevini bize yaptırıyormuşsunuz gibi gibi. Demiş ve G'yi yukarıda bırakıp <gülüyor> ipi yazmış. Öyle bir şey yok Tutku Hanım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Elif. Elif Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun hoş dinliyoruz bulduk. sizi. Ee, öğretmenim ben ee, biraz önceki kullanıma katılıyorum? Ama şöyle bir şey var, o kuralda şöyle bir e, genelleme var. Sesli e, hece tek başına hiçbir zaman yukarıda bırakılamıyor. Mesela Adana, Ege, Elif bunların hepsinde E, A'yı yukarıda bırakamıyorsun. Mutlaka aşağı i̇şte, inmek tamam. zorundadır. Evet. Yumuşak G'den bağımsız yani. A öyle mi? E, evet işte şöyle G diye olmuyor mu? Cık, olmuyor. O olmuyor, olmuyor. Hepsi aşağı inmek zorunda. Aşağı derken ya aynı sayfada olduğunu düşünerek söylüyorsunuz değil mi? Mesela tam sayfa geçerken. Öyle bir aşağı satır, yukarı satır, satırda bölünmesinden bahsediyorum. Ama hecelerini ayırırken tabii ki ağır diye ayırmak zorundasınız ya da ağar ne diye ayırmak zorundasınız. Yani hiçbir harf tek başına kalacak kadar bir haksızlığı hak etmiyor. Hak etmiyor. Aynen öyle. Çok doğru. O zaman Çok... biz niye başında yumuşak g <gülüyor> olan oluruz. kelimeler türetmedik hiç? Madem öyle hır diye ses çıkarabiliyoruz. Öyle bir şansımız yok. Yumuşak G'nin görevi çünkü durumdan biraz daha farklı. Öyle bir kelimemiz yok Türkçede. O şekil <gülüyor> <şekilde dedin>. yapamıyor. <gülüyor> yapamıyor. O şekil yapamıyor. O şekil olmuyor evet. Peki efendim, teşekkür ederim. Hocam ediyoruz. çok teşekkür Hocam, sağ ederim. Olun. Sağ olun, konuyu kapattınız gerçekten. Vallahi çok olsa. sağ olun. Yok oh be. Yani bak uzman, Uzmanın onun üstüne hakkında. ultra böyle yani daha da. net, ciddi. <gülüyor> Bu sabah uzman ve vicdan vardı yani yayınımızda. Zaten Aslında her şeye gerek var mı? Hem ruh. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir ben. Doğbey hoş geldiniz Zeynimıza. Buyurun dinliyoruz siz Doğbey'i. Öncelikle efendim dilimiz böyle mimarların falan eline bırakılmayacak kadar hassas bir konu. Ben önce oradan sert bir giriş söylüyorum. yapayım dediniz zaten. Siz de iş yapıyordunuz Doğbey. Evet ben, ben kastücüyüm. <gülüyor> Dolayısıyla daha yakınım. <gülüyor> bir kere her şeyden önce "has diye bir gerçek var. Ne tüy? Has, has, "Has tüyü", yani son derece e, yumuşak yay ile yazılıyor ve hatta Aynı durumdan muzdarip olduğumu düşünecek olursak, bakın benim ismim de Doğu. Evet. Bir hece... Oktay Bey sizden özellikler icad ediyor. hecelere ayırabilir misiniz ismimi? Benim? Ben yani inisiyatif kullanarak mı ayırayım yoksa sizin yani kullanacağınız bir yer diye düşünerek mi? pro bir bakış açısı da olabilir. Teşekkür ederim. O zaman kolay efendim sizin isminiz Do U yani. Evet. Bakın nasıl oldu nasıl ayrıldı hece. Çok güzel Demek bir Kendiliğinden lıp diye Kendiliğinden bıraktı kendini ayrıldı yahu evet. Anneniz sizi camdan Do Diye mi çağırıyor Onu ona, ona hiç sormayın bir Tunç bir Alp olmasam da Gerçekten hani camdan Zorlanalım. bağırma Konusunda benim ismim evet, Efendim durumunuza şükredin i̇ki eceli, yani. iki eceli bir isminiz var dediğiniz gibi Durumunuza şükredin nice çocuk e, evet. Tek eceli ismi evet. olan nice çocuk Sokaktan çağrılamadı yani. Ve bu işine yumuşak, geldi. Alpi çağır yumuşak mesela. Yumuşak G ile başlar efendim. Yani. Yumuşak G ile hece de başlar. Kehme de başlar. Hayat da başlar. başlar. Hastin. Zaten Hastı. bir insan olarak tabii doğru. Peki çok evet. teşekkürler efendim. Görüşmek evet. üzere. Çok sağ olun. Güle güle hoşçakalın. Evet. Demek ki yumuşak G ile hece başlamasının bu dünyada benden başka bilmeye yokmuş. Hece başlar canım. Ama o şey konusunda netleşme oldu. Senin bu yanlış sorun sayesinde. Ahır mı? Evet tek, tek, tek, tek harf bu kadar kalmaz efendim. efendim barakamıyoruz. Tek sesler. Vallahi da bir o saçma geldi. Bayağı farklı fikirler ya var galiba. Ilgin. bazı şeyleri saçma diye düşünüyorlarmış. Dil bilgisi de değişiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Serdar. Serdar Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizde ya biraz önce söz hakkı da oldu. Ben de müdahale etmek için zaten kendimi çok zor tutuyordum. Siz de, mimar mi, mimar? Siz de mi mimarsınız? Evet. <gülüyor> Mimarım. Mimar olarak konuya el koymam gerekiyor. Buyurun. Şüphesiz ba ki buyurun. Ben bu kadar bu gerilimli bir konu olduğunu hiç düşünmemiştim ya. <gülüyor> çok, çok elim ayağım titriyor şu anda. Sağa Oktay modere. Bey biraz modere eder misiniz? Çünkü, e Şimdi efendim herkese söz vereceğiz. Yani <gülüyor> buyurun. <tane> <gülüyor> buyurun efendim sağa çekiyor şu anda. Sağa e çekiyorsunuz ne? Çaktınız. Ö Öncelikle yani sizi dinleyelim. Neden şey yaptınız? Şimdi bakınız bizim Türkçemizde dört harfli tek hecelerimiz de var. Bunları nasıl bölüyoruz? Ne demek? Mesela, ne mesela, mesela sert. Raft. Ne? Test, raft. Raft. Raft mı? Sert. Raft. Raft gitmek gibi. Bunu nasıl şey... bölüyorsunuz? Bunu bölüyorsunuz da ağırı niye bölmeye çalışıyorsunuz? Bak Değil ne mi? kadar güzel adam. işte tam mimar gibi yaklaştı. Evet, evet, buna buna yatacak yerimiz var. Lütfen. O arada hiç ağır bölmeyle uğraşma. Hızlı hı hece tabii. yapma. Hepimize evet. yetecek kadar yer var dedi. Bak Lütfen. ne kadar güzel. Ve çözüm, bir bütünlük olmak lazım. Ben Serdar Bey dinleyince ben bence zaten bir kelime sadece kısa olduğu için bölünemez. Bence evet. uzun kelimelerin de bölünmeme hakkı var eğer istemezse. Tabii, tabii. Bu bir... tamamen anlamla ilgili. Bakın. Her zaman bir arada yaşayacak diye bir şey yok heceler. Evet. <gülüyor> Zorlamamak lazım. Vallahi çok bu kadar nasıl diyeyim Konstruktif yaklaştınız değil mi siz bu duruma? Dört evet, harfli yan yana duruyorsa ya. o zaman bölmeye gerek yok. Biraz daha küçük küçük yaz. Evet. Vallahi yumuşak e? şarkiye yaklaştık. Yukarı yazacaksan. Aşağı yazacaksan zaten ferah ferah yer var kardeşim. Eğer kağıdın yok yani bir kağıdı da o kadar şey yapma. tamam. Sert var. Şevk var. Başka aklınızda ki. Zevk şey var. var zevk. Zevk var. <gülüyor> Dert var. Dert var. Ya, Dert var. Dermanyol. Evet çok teşekkürler teşekkür valla bu kadar güzel yaklaşım görmemiştik. Sağ, sağ olun efendim Demek yani, dil bilgisi konusu hakikaten yani pasal bir yaklaşım ya bir insanlar konuşarsa al, mimar mi, Yani mimar hatta bence değerli. bu e, disiplinler arası bir şey olması lazım mimarlar kas, efendim, tüycüleri. kas tüycüleri bir araya gelsinler efendim onlara öğretmenler başlarında şey yapsınlar ne oldu işte disiplinler arası Senin bu dediğin zümre fahir Yok canım zümre dediğim şu mesela kas tüyü zümresi. Zümre ben dedim de. Kas yani... <gülüyor> tüyücüleri zümresi var. Onun başı zümre başkanı kim? mesela Doğu Bey? Zümbeş. Mesela. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Sizin hoş desteğiniz bulduk. nedir? Hiç bu kadar uzun konuşulmayacak bir konuda <gülüyor> bir, bir bağlantımızda sizsiniz bu sabah. Kimle görüşüyoruz? Ben. ismim Ecran. Ecran mi? Ecran Hanım. Evet. Necan derken mesela şu celee değişse daha rahat olur da her şey cebran olurdu ya. <gülüyor> evet Allah o şekilde daha, daha rahat olabilirdi ama biz <gülüyor> doğru seviyormuş demek ki annemler. Ecrin ne demekmiş biliyor musunuz? Evet biliyorum. Mükafat. Mükafat. Hı -hı. Yani Hı -hı. siz de ailenize bir mükafatsınız. Ne kadar Ecrinsiniz. güzel Ecran. Ecren ne demek peki? Onu biliyor musunuz? E, evet onu da biliyorum. O, o da o da dedikodu demek. Bir mi? Valla hayatınız mükemmel hale gelmiş Aa eziyor, gıybet kullanıyor. Herkes gıybet halbuki Ecrin. İstanbul Türkçesinde Ecrin edelim Deniz. Buyurun Ecrin. Evet. Bana Ecrin evet. diye diziniz var biliyoruz onu da duydum. E, şimdi ben hiç kimseye daha doğrusu hiçbir meslek grubuna sataşmadan başlamak istiyorum önce. Siz ne işle e, uğraşıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Öğrencisiniz. Çünkü daha evet. meslek seçmediğinizden kendinizi güvenli bir Peki, alanda Peki bir gün bir meslek seçecek olsanız. Kas mü olmak istersiniz... ...yoksa mimar mı? Yani şimdi ben şu an hukuk fakültesinde okuyorum... ...ben tamam. istediğim yerdeyim yani... <gülüyor> ...hukuk fakültesinde misiniz? İki iş yapacak evet. olsanız... ...buca açık o zaman... Hem yani. ...ek iş yapacak olsam gazeteciliği seçerdim... Evet. ...gazetecilik de... ...çok güzel... ...peki, Hı -hı. Peki, efendim. Peki. Evet. buyurun efendim dinliyoruz sizi... Yani şimdi bir önceki beyefendi Mimar beyefendi Hani şey dedi ya tek, Dört harfli tek kelimeler de var evet. Onları ayırmıyoruz ee, şöyle bir durum var ee, Her sesler bir hede bazında olur, dört harflerde de tek head, yani tek seslarsı olduğu evet. için hı hı. Onlar da zaten tek hede olarak geçiyor. Onları ayırmamız mümkün değil ama falan öyle bir durum söz konusu değil. İki tane zaten seslarsı kelime Zaten e ayırabilmemiz dışında dört harfi yan yana yazmak zorundaysan bazı kelimelerde de kesme öyleler var. Onu nasıl yazıyorsan bunu da yaz dedim. İnsiyatif kullanabiliriz. Estetik biraz daha <gülüyor> hem insiyatif hem estetik yani evet. Peki, Peki efendim. Sayın hanım, o zaman sizin kastücülüğünü seçeceğinizi düşünüyoruz biz <gülüyor> bu yaptığınız yorumdan. Çok teşekkür ediyoruz evet. bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Başarılar edeyim. efendim size. Çok teşekkür Vallahi bizi e, öğrencilik yıllarımızda geleceğin mesleği diye iktisata, diye, matematiğe yönlendirdiler. Şu anda ben bakıyorum hep gençler kastücü oluyor. Kastücülük evet. Kastücülük çok revaçta, gençlerde. Çok rahat yarılarımız. Mimarlık falan da bayağı bir popüler meslekler haline geldi. Bayağı gelmiş. düştü yalnız mimarlık. Bugün puanları bayağı düşmüş. Hı bugün baktım daha günaydın efendim günaydın günaydın Allah. beyefendi hoş geldiniz. kime görüşüyoruz halkın sesi bana <gülüyor> valla şey zaten ben direkt Allah diye ben, şey yaptım ya ben o mimar arkadaşa bir şey söylemek istiyorum ağır Ama bir şeyler söylemeyin biz, biz söylemeyin. çıkalım eğer ağır Hiç konuşacaksınız <gülüyor> <gülüyor> bak ne güzel söylendi gün esprisini gün şey... yedik halkın sesi hakikaten ya. Ya üstüne konuştuk bir daha du du du duyalım Spirlik. ben anlayamadım ha, ne tam olarak Onu yormadı, ne? Tam, duyamadık diyorum ki ben ona mimar olamazsın demedim hiç mimar olamazsın dedim yok hırt bölünmezmiş sart bölünmezmiş birlikte beraberliğe şu bu dönemde o kadar ihtiyacımız var ki arkadaşlar bırakın ya birleşelim e o da onu dedi Neyse zaten, zaten. zaten. Siz niye arkadaşıyla kınıyorum olaya bir de kaz açısından bakmak lazım Doğru. Vallahi çok mantıklı bir de adamın sesi böyle güzel ya bir şey de denecek bir şey olmuyor yani. Evet bence de yani çünkü şu dakikaya kadar söyledikleri saçmaydı ama ses tonu güzel olduğundan. Ses tonu olduğundan güzel olduğu için dinletiyor adam kendini. Ca Caz gibi bir şey oldu yani. <gülüyor> bir şeyler daha söyleyin lütfen. Bir tanem son mektubunda başım sızlıyor yüreğim hadi arkadaşlar kolay gelsin. Iyi <gülüyor> Teşekkürler efendim <gülüyor> görüşmek üzere. Ay. Bir de bize boş konuşuyor diyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yani demek ki tencere yuvarlanıp kapağını bulunmuşuz. Hakikaten hepimiz birbirimizi bulmuşuz. Hepimiz birbirimizin kıymetini bilelim. İki dakika kaputu açalım Evet, yüzyıllar sürdü iki reklam kuşağı üst üste. Hadi buyur, double iki double. Reklam üst üste bindi. Hakikaten şimdi en kötüsü de bu oldu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.50 oldu saatimiz. 1 Ekim çarşamba sabahında buyursunlar efendim. Ünlü yüzücü desem. Ünlü yüzü. Geniş ben... ünlü mü, dar ünlü mü? Onların omuzları hep geniş hep oluyor geniş. ya. Omuzları Doğru, mı soruyorsun? Omuzları soruyorsan hepsinin baya baya geniş meş, oluyor. Yoksa meşrep olarak soruyorsun? <gülüyor> meşrep olarak geniş... Bazısı geniş, bazısı şey dar. Başka bir geniş şeyini ben bulamadım da ondan meşrep dedim. Omuzlar geniş, meşrebi geniş. Kafa geniş olabilir. Alın geniş olabilir. Alın, Alın geniş, geniş olabilir. olabilir. Çene. Bir de gönlü geniş olur. Gönlü geniş olabilir ne kadar. Ya. O meşrebin içinde bir ama. Bir de yani. ağzı gevşek olabilir ama tam. Hiç olabilir. alakası yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Michael Phelps e, mi? Michael Phelps. E, Maryland Ulaşım İdaresi haftalık açıklamasını yaptı. E, o raporda bana geldi. E, Baltimore Baltimore Maryland biliyorsunuz. Maryland Ulaşım İdaresi'nden yapılan açıklamada Michael Phelps'in hız limitini aşması sebebiyle durdurulduğunu. Sebebiyle. Evet. Yapılan alkol testinde e, alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine de. Kendisinin oracıkta infaz edildiği. <gülüyor> ne altına alındığı bildirilmiş olabilir. Ne altına alınabilir. Koltuk altına. Boynu altına alınmış olabilir. Boynu altında <gülüyor> kalsın. Bazen mi? 100 ceza olarak koltuk altına alması da güzel. Böyle boynunu sıkıştıracak. Yok böyle terli terli. Çek orada... yöntemi. Yok memur fotoğrafik memuru orada şey koltuk altları terli olacak ve kafasını o şey alarak koltuk altına almış olacak. En en ağır ceza ki orada da hava sıcak. nasıl Leş kadar. Tamam ya <gülüyor> tamam. Abi bu ne ya yok ya. Bu? Yani ya Michael Phelps'in kafayı da koltuk altına alacak bir koltuk yok. Maalesef koltuk dediğim burada oturma anlamında koltuk değil, vücut koltuk altından bahsediyoruz. Doğru diyorsun Fahir ama e, o yüzden ilk başta koltuk altından almaya çalışmışlar çok uzun bir zamanlar olacak falan diye. Bunu deyip, biz en alt, en iyisi gözlem altına alalım. Göz diye. altına almışlar evet öyle olmuş e, biliyorsunuz Baltimore'da hız limiti kaç kilometre? Sadece? 30. 30-60 değişiyor çeşit çeşit. 72 <gülüyor> kilometre neden 72? <gülüyor> Çünkü e, 65 artı cık. 72 yüzde on. Bir %10 şeyleri 10 var, koyarsan. Son ekle. Kaç oluyor? %20 olsa 60 demi. Tam etmiyor Oktay 79, normalde şey. <gülüyor> ne kadar çıkabiliyorsun? Ma tabii çıkabiliyorsun ama 134 km hızla. Ankara'da mesela yakalamış. 82. 82 araçlar için 82. Doğru. Neden 82? Neden %10 koy? koy Hop %10'u 90. 90.2. 90.1 <gülüyor> ligiden benim de arkadaşlarım var. O o yüzden 82 değil mi? E, o tabii dünyanın canım. başka hiçbir tarafında olmayan bir onu ama yuvarlıyorlar. Imkan. Significant figure diye geçen şey oradan hemen ne yaparlar? Significant figürden hop 90.2 90'a indirgerler. Matematikçi şapkasıyla konuşuyoruz. 90 90.5 olsaydı ne olacak? 85 olsaydı hop ne olacaktı? ona tamamlanacak. buçuktan 94. Vallahi Bayağı iyi, iyi. Şu programa kontenjandan ücretsiz girme hakkını yakaladım Ege. <gülüyor> bu program ben bir Anadolu sesi gibi görüyorum sonuçta. <gülüyor> ya sürüm sürüm sürümsün. Sürüm. Bu arada e, dün bir yargı kararı da vardı biliyorsunuz. Hı hı. E, geçen sene değil, ondan 2012 olması lazım bu. E, Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek Kürtaj'la ilgili açıklamaları nedeniyle İzmir'e gittiği zaman İzmir'e gitmedi. Can kadın... İzmir Caddesi'ne gitti. İzmir'de değil miydi bu olay? Yok canım İzmir Caddesindeydi. Ankara'da İzmir Öyle Caddesinde. Mi? Hı hı. diye hatırlıyorum bu Orası vallahi. da bir yani tabii ki İzmir'i yad edelim anlamında. İki ee, iki kadın e, yumurta atmışlardı. Melik Kökçe. Bununla ilgili dava devam ediyordu. Ee, dün işte savunması istenme aşamasında sonuçlanmış. İlk dava galiba. Sonuçlanmamış da devam ediyor. 3 yıldan 6'şar 3 yıl 6'şar aydan 10 yıl 4 yıla kadar e... Mapus cezalarıyla. Hapis cezasıyla ile cezalandırılmaları Çünkü otomatik, cezalandırılmaları otomatik konusunda... yumurtalarla saldırmışlar. Tehdit yani suçu, tehdit, hakaret ve mala zarar verme. Mal en dediğimiz e, şey e, takım elbise mi? Onu, onu belirtmemiş. O, o daha yani şey değil. Neye zarar verildi? Belirtmişlerdi daha belli. de ben de bilmiyorum. Yumurtaya da zarar vermiş olabiliriz. Yumurta da sonuçta bir mal. Yani mal, esas evet. zarar Melik Gökçe'ye verilmiş burada. Tehdit, hakaret. Yani yumurtalarla saldırılmışlar çünkü. <Gülüyor> Ve üstüne üstüne atmışlar özellikle hedef alarak. Hedef, hedef gözetmek yani. suretiyle atılması tabii ki. Hani uyarı için havaya yumurta atsa belki daha şey olurdu ama yani. Zaten o yumurtaları açılı atmak gerekiyor ya. Direkt olarak atmayın diyorlar. Neyse ya suna... yeni Türkiye boşver ya. Bunlar hep bazı şeyler. Garip gelen şeyler oldukça Yeni Türkiye'de olduğunuzu hatırlayın her şeye bir anda anlam kazanıyor. Yerli yerine oturacaktır siz o konuda müsterih olur. E, ceketmiş. Ceketmişmiş. Mal Ceket dediği Ceket de dedi ceketmiş. Ceket miymiş? E, sanık avukatlarından e, bir tanesi şey demiş bilir kişi incelemesi yapılmasını istemiş ceketle ilgili. Ceketle ilgili. E, Valla bunun kumaşı iyi. Şunlar. Şöyle bakayım bunun piyasa değeri baya yani. Valla onlar soruluyor. Leke kalıcı mı? Leke kalıcı. Ceketin ederi nedir? Bunların tespiti gerekir. De yumurta kalıcı bir lekesi yoktur ya. Yumurtanın kalıcı lekesi değil, ya, kokusu kokar, kokar. Egecim, onu kokar. O şeyde yıkamazsan kokar. Hayır, yani onun bulaşık makinesinde yıkarsam kokar. Çamaşır makinesine de mesela yumurtalı ceketi at, yumurtalı ya da başka bir şey at. Bütün çıkan çamaşırlar öyle bir şey kokusu olur. Önce yumurtalı. çeşmede zaten bir şey yap. Akıtacaksın. Akıtacaksın, akıtma dediğimiz şey yapacaksın. Bu arada ee, konu buraya gelmişken hemen söyleyelim. Buyurun. Ayran da kusar. <gülüyor> ayran da kusma yapar doğru. O çıkıyor mu ayran? Şimdi mesela arabanın ayran Kusam. döktün. Ayran döktün. Tamam. Koltuğa mı, mı döktü? Şeye mi? Yere mi? Koltuğa döktün. Koltuğa. Yıkadın, temizledin, temizledin. Temizledin er, ki gitti. Gitti. Ertesi gün bir baktın kusmuş. Kusmuş. Çünkü ne yapıyor? Onun bağırsak kufran, sistemi. Bu fran teknolojisi. E, şeyin e, koltuğun bağırsak teknolojisi ne yapmıyor? Kaldırmıyor, Kaldırmıyor. onu. Öt diye çıkartıyor. Ama mesela yurt dışındaki koltuklarda oluyor. Yerli üretim araçlarda bu olmuyor. Çünkü zaten bizim geleneğimizde, göreneğimizde ayran olduğu için Kusma bizim şeyle. bağırsak sistemi şeyi mesela kabul ediyor. Mesela şık, şık bir gömlek giydiniz. Yemek yerken üstünüze dökülse sabah kahvaltısı da olabilir. Yerli bu. mi gömlek? Ulan şık gömlek giyip ayran mı içiyorum ben? Öncelikle landsirin <gülüyor> için çok teşekkür ederim. Ha, İkinci olarak e, ayrın döküyorsun demedim. Yani, yani ne de, ne yiyorsan sen ne tamam. başkasının içtiği dökülmüş olabilir. Bir şey yiyip içiyorsun ve üstüne dökülüyor. Evet. Ne döküldüğüne göre can sıkıntınızın seviyesi değişiyor mu? Tabii canım. Tabii. Şekersiz çay döküldü zaman Doğru, hiç umursama. Tek... Benim kafam karıştı. Şekersiz Çok çay netin. çünkü leke bırakmaz. Ancak şekerli olması durumunda biliyorsun, biliyorsun. Yiyorum. Çay, kola falan düşünme. Ha ne düşe? Kalite bir şey düştüyse hiç çözülmez. Çokta düştü. Hiç umursama. Reçelle mesela. Mesela onu çünkü Patates şey düşmesi an... arasında bir can sıkıntısı seviyesinde fark olur mu? Hiç de olur. Niye olmuyor lan? Sen pat... Allah olur. Allah beni de lanulun konuşuyorsun Ben de Pardon ya. <gülüyor> yani ya, sinirlendirin. Olur. Olur. E patatese senin bir mesafen yok mu hayatta? Kızarmış patates istiyor herhalde. Patatesli böreğin içinden börek... Patatesli düşer. böreğin içinden düşen patatesten bahsedeyim. Çünkü bol tutmuşlar. Onda zaten ben ilk önce ısırdığım şey patatesli börek çıktı diye zaten moralim bozuk. Üstüne o sonra peki sordular. Aa Ege üstün olmuş. Ne lekesi o ya falan dediler. Ne diyeceksin? Patates lekesi mi demek Hiç havalı sordum. yoksa şöyle et döktüm. Bu mu havalı? Et döktüm, değil mi? Et döktüm. de hemen. Etin sosu o. Et döktüm yollarına. Orada galiba döktüm kelimesi hiçbir şey havalı yapmıyor evet, fayda. Yani. yani evet. O, yani o biselin birazcık şeysiz olduğunu, ne olduğunu. Sen kazaklıyken mesela reçel dökülse benim Kazaklı, çok kazaksız. Canım sıkılır. Reçel <gülüyor> de önemlidir ona. Kazaklı ve kazaksız. Kazaklı? De. Kazaksız? A. Keşke sesli sesli harfler gibi bıyıklı harfler... Mohair mi cevap? <gülüyor> Doğru cevap Mohair işte ya. Bak gördün mü? Adam bir dakikada çözdü. Çok güzel. Çabuk öyle. kavruyorsun. Hemen... Geç <gülüyor> unutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay hadi. Gençler ne yapalım? Yeni saate Gençler, geçelim mi? Gençler kapat. Saati kapat. Ozan <gülüyor> şu acıktı filmin şarkısıyla bir devam edelim. Hangisi? Love Story mi? <gülüyor> bam, bam. Modern Sabahlar Modern sabahlar. devamında da aynı şeyleri söylüyor sevgili dinleyiciler. Aynı adam söylüyor Aha, bu adam, arada. Söylüyor. Yani Bir değişiklik hiç, yok yani. yok burada. Kafanızda döndürebilirsiniz yani. Şu kısmını al loop yap onu. Bitti gitti kafada dönder gitsin işte. Aynı şarkı. Şu yaşa gelmiş adamlar olarak artık hayatta kimseden korkumuz yok. Sadece dinleyicilerimizden korktuğumuz için programımızın hayatta olması bizi kontrol altında tutuyor. Yani biliyoruz ki birimiz bir hata yaptığında dinleyicilere söylenecek yani diye ne? etrafını yoksa ne bürgeye söyleyecek dese ben ne yaparım ki? iki şeyde falan böyle ne alacak ki zaten ama yani. dinleyiciler karşısında rezil olmak <gülüyor> <gülüyor> yani birisi dinleyicilere... şu anda stüdyoda gergin <gülüyor> kim acaba <gülüyor> dinleyicilere havale etme teknolojisi diyorsun seni dinleyiciye havale ediyorum zaten hayatta insana söylenebilecek en ağır şey en ağır şey. Evet Oktay. Ya, olması gereken şey bence. Az önce 2014 yılında beyin bedava demiş bir adam olarak <gülüyor> bu konuda söyleyeceklerim var mı? Yani şöyle. E... Orada bir şey vardı ya metafor diye kullandı diye ben şey yapıyorum. Metafor tabi. Yani, tabii. yani bence... bağlamından uzak tabi şimdi yani e, konuyu Onda ayrıntılı Onda bir gönderme olarak... olsa gene anlayacağım. Var Çünkü gönderme sonuçta var. biz YouTube fenomen videolarını 3 sene sonra değerlendiren adamlarız. Ama bir durumu açıklarken bunun üstüne kafa yoralım. Beyin bedava. Yani bir biraz arkadaşım. açar mısınız o ben kadar ben şöyle açayım normalde biliyorsun e, e, Faiz e, ve Ege e, <gülüyor> <Beyin> normal <ücretli. gülüyor> ilk defa kullandım ben bunu ve <gülüyor> bu kadar içimi yani sine, sine, sine sine kullandığım sine, Kullanma anı hiç karşıma sine, çıkmamıştı inna, mesela bak Faiz'im mesela bu kullan sen arkasında da duruyorsun galiba ben, şu, ben, <gülüyor> ben o, o kullanımın evet bağlamında Bağlamını Ulanımın çok çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Oktay abi konuyu da Bundan çok... sonra da böyle bir fırsat gelir mi? Bir daha o <gülüyor> kadar ki. Hayır, öncesini düş konuşmak. Ya ama yani düşün. doğru. Yani konuştuğumuz konu... Konuştuğumuz konuyu burada konuşamıyoruz sevgili dinleyiciler de. Maliyetler diye özetleyelim. <gülüyor> Maliyetler. <gülüyor> Yüksek <gülüyor> maliyetler diyecek diyoruz. <gülüyor> Yüksek maliyetler ve beyin bedava. Ayrıca bundan sonra düşünerek çözülebilecek her konuda Oktay bundan sonra beyin bedava, bedava diyecek, diyecek Hayır, gibi işte ilişkide yani. Sen, buna yok. bir çözüm bulalım. Sen beyin mısın? bedava. Beyin bedava diye dansları da çıkar diyor öbür gün. Sen t-shirt de yaptır. ben uzun uzun anlatırım sana. <gülüyor> Lafın arkasında olma o kadar rahatsız ediyor ki beni şu anda. Ya, Arkasını yani, züre gitsin. Ya, ya bence ya. tam olarak arkasında değil de böyle bir bir, bir eliyle tutuyor gibi yani şöyle ha. yani kenarda hani. Lap diye de bırakabilir. Benim insansız için de içime şu anda yani bağlamında çok doğru olmasına rağmen ve bunu oh, söyleme rağmen bağlamında bağlamında neyin bağlamında? Bunu söylememe rağmen yani buna inanmıyor olmanız. Yok estağfurullah sana inanmamak gibi i̇kna, bir lüksümüz ikna yok. İkna edemiyor olmam sizi yani. <gülüyor> i̇kna oluruz biz her türlü ben senin söylediğin adam zaten mi yargılı? Hayır. Hani bu adam derken... Bunun ege, ön yargısı kazan. bir de son yargı. Yani senin de şüphelerinin olması beni Şüp gerçekten... Şüphe yok. Ben temkinliyim. Üzdüm. Şüphe değil bu temkin. Ne inkar ne itiraf yalnız. temkin. Sen yani temkin. diyorsun ki ben bundan sonra beyin bedava diye konuşan bir adam olabilirim diyorsun. İşte bak yani anlamamışsın sen. Arkadaşlar bağlam lütfen de. Değil, <gülüyor> bağlam değil. Tartışmalarınızı lütfen bir daha dinleyince önünde yapmayın çocuklar. ben sana onu anlatacağım. <gülüyor> Ben, Üşenmem ben, ben şey Anlat canım beyin bedava <gülüyor> Bak, Tam bağlamında kullanmış oldum ben işte. Tamam bağlamında bu bağlamda Şimdi ben size güzel bir şey vereyim Bakın neler var siz yine halinize şükretin Ne sorunlar var insanların başına gelen Amerikalı... Bence bundan daha büyük bir sorun yok Var var Kimsenin olmaz olur diyorsun. mu Chris Perez'in başına gelenler Chris gerçekten... Perez Aa, Chris, Chris Perez, Perez ya Sevgili Chris Perez 2009 senesinde Filinta gibi adamken bugün üstüne aldığı 36 kiloyla beraber resmen obezlik sınırında. <gülüyor> e, doktora gitti. Doktor e, yani normal normaliyim, şey yapıyorum niye böyle oluyor falan diye. Doktor sen incele incele incele incele, incele. orasını muayene et burasını muayene et Kulak incele, incele. bakmış. Her tarafına yani iğneden ip bir adımı araştırmış ve şöyle demiş. Perez Bey Perez Bey demiş. Siz demiş geceleri yiyor olabilir misiniz? Ya ne alakası var demiş hiç öyle şey olur mu falan filan. Siz demiş bir gamara koyun evinize. Hadi bakalım. Evinize, Hadi evet gamara koyun. Sırf kendisini adam, takip etmek için. Kendisini takip etmek için uykuda Aa. yeme diye bir hastalık. Beter. Beter bir hastalık. Aa. Uykuda Aa. yeme hastalığı. Aa. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ben. Evet. Gamara kayıtlarına göre Perez gece yatağından kalkıp mutfakta bulabildiği ne varsa yiyor. Aa. Mesela geceden. <gülüyor> Şu anda <gülüyor> ben şu anda televizyonda haber programları var ya o haberciler demek ki e, soğuk soğukkanlılığını yitirmeme gibi çok önemli bir özelliğe sahipler <gülüyor> yani. Böyle bir haber bülteni olsa Adana'da köprü. Kamera dan mı anlaşılmış fail? ben bakamayacağım. Ben bakayım kameradan. 2 Kameradan mı anlaşılmış? Kameradan anlaşılmış. Neyse Sabah da hiçbir şey hatırlamayan <gülüyor> Perez Bey. Yatağımda eve, yemek <gülüyor> eve kamera koymuşlar ama cep telefonundan düşmüş. <gülüyor> Yatağında yemek kırıntıları görür, anlama, anlam anlam veremez. Ne mutfakta yemiyor, alıp yatağa. <gülüyor> alıp yatağa. <gülüyor> çünkü insan ne yapacağını yani. Nerede olmuş bu olay? <gülüyor> Amerika'da. <gülüyor> <gülüyor> <Haydi>. Kimsenin <gülüyor> kimseyle ilişkisi kalmadı ki. <gülüyor> Güzel bağlamdı. Bağlamında hiç, hiç, hiç alakası olmayan. <gülüyor> Yani bu adam tek mi yaşıyormuş? Var? Bu adam yok teyzesiyle yaşıyormuş. Yemekleri de teyzesinin yediğini düşünüyormuş. Teyzesi falan evet. görmüyor mu? Teyzesi gelip yatağında yiyor Aman teyzeni görecek? Akşam çıkmış dolabı karıştıran adam. Çift katlı mıymış yeme. evleri? Hani Ç alt, aşağıya mı iniyor acaba? Ondan ses mi gelmiyor acaba? Acaba. Onu O şekilde bir bakacağım ben. Kayıtları bir kez Çünkü daha. Amerika'da söyleyeyim. genelde dubleks evler. <gülüyor> <gülüyor> Ve hepsi nereden baksan hususi evler. Ee, neyse işte 36 kilo Bundan sonra akşamleyin yatağına bağlayacaklar ee, Ve en ağır şekilde Cezalandıracağım demiş teyzesi de Peki buzdolabında falan bir şey olmayınca Ne yapıyor acaba adam Teyzesini Buzdolabını boşaltsa mesela yatağa bağlamak yerine Daha hmm. iyi bir şey değil mi ee, Sipariş verir gece Te Onun öyle. yerine yatmadan belli bir iki saat önce Mesela sekizde güzel bir yemek yese gece acıkmaz ki Ege böyle yapar mesela Sekizde yiyor e Belki Ondan acıktığı sonra. için yemiyordur ya Sinirden mi yiyordur? Ha, uykuda olduğu için yiyordur. Yani ben uykuda garip geldi bu söylediğim ama. Yaptıklarını hatırlamayan insanlara hep bir palavracı gözüyle bakıyordum da öyle yerlerde uyanıyorum ki ben evde. Öyle bir böyle uyanıyorum. Selin'e Ali'nin yatağına yatmıştım. Böyle gece bir maceralar oluyor. Ben mesela yattığımı hatırlıyorum. Dün geceki hadiseden bahsediyorum. Selin'e Selin'le beraber yatağa girişimi hatırlıyorum ama nereden aldım? Bizim yataktan mı oraya geçtik? Yoksa oraya gittim. Alim bizim yanımıza gelince ben onu oradan aldım. Öyle bir şeyler mi? Onu sabah çıkaramadım. Dördün ikili kombinasyonları şeklinde bütün şey. Gece maceralar olabilir yani. Olabilir. Olabilir. İyi gene Ege'ciğim yani hakikaten. Sen dedi bir şeyi olsaydı bağlayı yazık günah. Çoluğunun Vallahi çocuğunun rızkını gecelerimi. Yatakta zaten bizim hep kırıntı var. <Gülüyor> Selin balık krekerle geldiği için yata. Çocuğa balık krakerle besliyorsunuz? Hı hı. Çok güzel. En güzel Omega 3. Balıkta yok muydu ya? Var doğru söylüyor. Balık kraker otomatikman omega 3'ün en zengin olduğu şey e, kraker yedireceksiniz. Balık Sizden ne balık zaman yediniz, yediniz en son balık kraker? Ben daha geçen yedim Çok güzel yani, yeni Yenisi çıktı. O Ama diyorsun yediyorsun. Ha. Bir şey diyeceğim. Balık kraker şey mi? Marka mı yoksa kraker çeşidi mi? Bir kraker çeşidi. çeşidi. Tipinden dolayı balık kraker deniyor. Hayır. onlarda da kraker yazıyor üstünde. Sadece işte firmanın şeyi yok mu? Yani vardı. Ne diyeceğiz o zaman? Pis ki bir bir ki su hayvanına benzeyen özel bir kreker Canım evet. diğerleri de üretsinler. Balık İla şeklinde. bunun şekline bu e, e, e, Hepsi ürettiler şimdi. Çubuğunu üretiyorsun da balığını niye üretmiyorsun? Üretti zaten hepsi. Başka hepsi... bir hayvan üretecek olsan ne üretirsin? Mesela bazı şekerlemeler ayı üretiyor, efendime söyleyeyim şey üretiyor. Ben at, şeklinde. at üretirim ben Fahir. <gülüyor> at kraker. At yedik. Niye bunun hiç aklına <gülüyor> at, at yedik. Mesela atı espriye de açık. Mesela balığın kafasını koparsan o zaten küçücük ya. Atı böyle büyük yaparsın dört tane olacak. Tek kraker. Hayır, dört tane. Hı -hı. Öteki şeyler gibi. Hı -hı. O keyif keyif şeyleri var ya. Keyif paketi. Vanilyalısı var, Tamam, anladım, şekerim Dört tane büyük olacak paket. Hı -hı. Atın Aile mesela dönelim. espriye de aç. Kafasını kırdın mı? <gülüyor> At kafası mesela. Tek bir espri geliyor benim aklıma. Veya mesela sen uyuyorsan evet. kafayı yani, kırmışlar, şey kafa yatağa diyor. koymuşlar. Evet. O senin ha, o dediğin da. espri zebra kraker olur. Zebra kraker de olabilir. Teşekkür ediyoruz ee, kraker dünyasına. Antepont... Aktapot akta kraker çok güzel yani, olabilir. Cinsiyeti olan hayvan hani belli olacak deniz atı, yeri... olabilir, e, Oktay, <gülüyor> deniz atı olabilir Oktay. çünkü atı hem erkek ka hem kadın derde de, kadın dişi kendi kendine üreyebilen tek hayvan diye geçer. Yok yani kendi kendine üreyemiyor İlla birisine ihtiyacı <gülüyor> da var. Onda paketin üzerine yazarsın. Mesela o günkü ruh haline istiyorsa ay bugün ben kendimi biraz feminen hissediyorum diyor hop. ...en abiye kıyafetleriyle ortada dolaşan bir deniz atı. Sen Yazı deniz... tür hayvanlar değil mi onlar? De İki deniz atı bir araya geliyor. İki deniz Hadi atı birleşek, çiftleşek. Nasıl yapacağız? Yazı tür. Kim kim olacak diye. Oradan atıyorlar, bakıyorlar. Tropik hayvan olabilir. Tropik Mesela hayvan söyle. Mesela bir papağan. <gülüyor> <gülüyor> ya bu konunun buraya geleceği ne kadar aşikardı ya. Modern savaklar. Modern savaklar. Modern sabahlar Radyo Türse Modern Savaklar devam ediyor sevgili dinleyen severler. Gazeteler falan filanlar. Falanlar filanlar ama gerçekten de kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle bu dönemin e, belirleyici tarihi de 11 Ekim. Onu da bir kez daha e, aman ajandalarımıza ya ajandalarımıza not edelim. 11 Ekim'in Ekim cumartesi gününe geldiğini. Ve saat 20.30'da da tatbikat Hastanesinde Ege Kayaca'nın gösterimi olduğunu e, herkese hatırlatalım. Bir Şahsi show mu senin gösterinin adı? Şahsi Yoksa... Bunu hatırlatmayı bir görev gibi. Peki yeni şeyler olacak mı gibi Olacak Olacak. Yeni sürprizler. Hı -hı. Sürprizlere gebe diyebilir O miyiz? zaman ben de geleceğim. Farı gidelim mi bizde ya? Ee, biz bizim de dükkanda durursan Bizim otoparka şey yaparsın. Evet. günü biriniz dükkanda dursun da ben de sahnede evet. rahat edeyim. Şey Kafam yapayım. rahat olsun. Çünkü ne oluyor Sizin ne de gidiyor? kafanız rahat olsun ha, bir telefonla şey yapmayın Benim de konsantrasyonumu bozulmasın. Doğru, doğru. Orası da doğru. Aman kimseciklere söz vermeyin diyerek isterseniz bir gösterimi biriniz gelin, Bir birdakine bir başkası gelsin. Aranızda şanslı. Her yapıyorsun. gösteriyi bir kişi. Ben seçeyim. Davet, Teşekkür ederiz. Az davetiye vermek Sen için. Sen peki şey verecek misin dinleyicilerimize? Vereceğim. Davetiye verecek misin? Vereceğim. Çok güzel davetiyeler hazırladık. Hı. Sürpriz davetiye mi? Hem ben vereceğim hem de radyomuzdaki diğer programlardan da verilmesi için aracı olur. Aracı olacaksın. Çok güzel. Çok güzel. Hepimiz sabırsızlıkla günün yaklaşmasını bekliyoruz. Dersen dinleyicilerimize verdiğimiz ama bir kişiye ee, davetiye şeyi ekleyebiliriz. Bizim apartmandaki otopark çok güzel şey. olur vallahi. ben çıkarırım mesela o sırada arabayı <gülüyor> Şeride, sokakta bir yerde buluruz gündüzden sen kapıda durursun bizim zaten. arabanın yerine girer koyar dinleyicimiz oktay valla yani en güzel hediye olabilir ama nasıl takip edeceksin oktay bir adam park yeri için şey yaparsa karşılayacağız abi karşılayacağız. park etti gitti başka yere e davetiyesini vereceğiz ya davetiyesini gösteriye o gelmez kimlik o kimlik numarasına bakacağız araştıracağız o civarda park yeri çok kıymetli adam daha öteyi yırtar atar arabayı park ettikten sonra ha sırf otopark için mi davetiye aldın canım ben öyle bir dinleyicimiz, yani dinleyicimiz olduğuna inanmıyorum. Ayrancının göbeğinde cumartesi gecesi otopark. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Ben öyle bir dinleyicimiz olduğuna inanmıyorum. Açık Açık ben zaten. biraz inanıyorum. Biraz inanıyorum. Ebeveynler ve çocuklarla ilgili bir araştırma var. Buyurun efendim. Onu verelim isterseniz. Şöyle demişler. Araştırmanın ismi biraz uzun. Çocukların vücut ağırlığı ve görünümleriyle iştahları hakkındaki ebeveyn değerlendirmelerinin neslen değerlendirilmesi. Araştırmamıza Güzelini hoş geldiniz. Baya küçük puntalarla baya bütün sayfayı kaplamış bu başlık. E, araştırma sonuçları e, ebeveynlerin %36.7'sinin çocuklarına ilişkin vücut ağırlığı, görünüm ve iştah konusunda... Yanlış fikirlere sahip olduğunu. Yanlış olur. fikirlere evet. Yanlış fikirlere aynı babası bu. Ne alakası var? çocuğunu olduğundan daha zayıf değerlendirildiğini göstermiş. Yani... Çocuğun kilosu Çünkü, normal diye ara ara doktora gidiyorsun zaten kilosu, Normal diyor dönüyorsun Kilosu yani, çok düşük falan filan diye İşte o insan dinliyor. hiçbir zaman ebeveyn olarak tatmin olmuyor Hep böyle gürbüz Böyle böyle bir çocuğun olsun istiyorsun Ama yani ha! Herkesin hayali tıkız Sıkıyor. bir çocuk böyle şey ne derler hani böyle gürbüz işte gürbüz, yaptı gürbüz. de yaptı. Torama Böyle Tor ha öyle istiyor herkes. Ebeveynler öyle istiyor. Yani Tor diğer bebeklerin yanına geldiği zaman ay sizinki kaç aylık? 10 ay. Ay bizimki de 10 ay hiç göstermiyor resmen bir buçuk bizimki yaşında. Çünkü 10 aylık ve obez. <gülüyor> yani o şekilde olsun diye ebeveynler bundan tatmin oluyor. Ondan onla çok yaklaşdırmayı yer çünkü çocuğunuz. Vallahi bilimsel olarak da öyle ispatladım. ye çocuğum, ye çocuğum çok zayıf çocuk, kaldı. Bizim evet. çocuk çok zayıf kaldı. Bizim çocuk boyu kısa kaldı. Hepsini ikişerşer e Senin boyun da kısa. Düşün. Senin boyun da kısa. Sana Hakkı bir şey diyorum. Yiyerek boy uzatma sürü. diye bir şey var mı? Yiyerek boy uzatma olsaydı bu kadar obez niye oluyordu? Çünkü boya gider. Öyle bir şey olsaydı yiyerek. Öyle bir sıkıntı olsaydı dünyada çok garip bir yer olurdu ya. Ne, nasıl bir sıkıntı? Yani böyle i̇yi insanların yani. yiyerek uzaması şey oluyor ya, ucunu kaçırıyor, obez oluyor. Hmm. O obezlik gibi böyle bir uzama şeyi olsaydı. Çok yiyor bu. 2,5 metre olacak bu. Yok düğüne kadar bir 30 santim vereceğim falan diye olsaydı. Düğüne kadar niye 30 santim veriyorsun? Kızlar mesela. Ha çok güzel uzun. çünkü uzanmış uzanmış. Beyi o kadar. Ay, bu yaz 10 santim aldım diye. Hep enimize şey oluyoruz. Hep enimize alıyoruz, boyumuza alamıyoruz. Yine geldi, döndü dolaştı. Yer çekimi. <gülüyor> i̇şte, vallahi çok. Gravity dediğimiz şey de buymuşlar. Yani ama Gravity filmini izleyince de o yer çekimi ne kadar kıymetli insan anlıyor. Yani. yani olmadığında anlıyorsun da bir şeylerin kıymetini. Ben i̇zlemediğim için. O... Gerçekimi hep bana böyle yani kötü bir şey Oktay gibi var. geliyor. Bir kadın var başına neler geliyor. Vallahi Hadi ya. Neler neler. Çocuğu ölmüş bir kadın. Valla içim evet. hun oldu yapma anlatma. Çok acıklı değil mi çok acıklı. ya? Başka ne diyorlar Oktay var mı bir şey? Başka %36.7'si düzgün değerlendirilemiyor Gerisi diyor. Gerisi düzgün değerlendiriyor. %63.3'ü çok <gülüyor> iyi değerlendiriyor demiş. Biz o %63.3'e bakacağız. Benim anlamadım burada ebeveyn dediği anne baba mı yoksa mesela anne anne. Anne babaanne anaannelerde değerlendirme büyük babalar. sıfır zaten evet işte biraz ebeveyn sanki onları da etkiliyor ya da dışarıdan öyle bir Şimdi onlar bakım esnasında yardımcı oluyorlar ebeveyn kategorisinde ama değerlendirmede onların çok şeyi Ş var şöyle ya. söyleyeyim bak, bak... ne gibi düşün biliyor musun ne gibi yeşil kart gibi düşün yeşil kart sahipleri yani burada amerika'da green kart diye geçen şeyde tamam. nasıl amerika'da oturabiliyorlar çalışabiliyorlar. Ama oy kullanamıyorlar. Aynı şekilde şey mi diyorsun? Ebeveynlerin anaları babaları da şey mi diyorsun? Anladım ben. Üç kızı olanın bir kızı yeşil daha varmış Yeşil kartı iki kızı Biz olan SSK'lıydı. SSK'lı tek kızı olan Allah emanet. Yok ya dün dediğin bir şey dedin. İşte o yeşil kart. Hayır. Üç, üçte de bir şey vardı o zaman. Üç, Üçü, üç rahat. iki şey. Üç rahat olur mu ya? Onu da bir yasal mevzuata dayandırman lazım. Orada açık oluyor herhalde. Orada yani. yapılandırma yapılıyor herhalde. <gülüyor> Askerliği falan. <gülüyor> öyle şey, bir öyle bir Ege dün çok güzel bir espri yaptı Ege, da. o espirini bir de bizle paylaşırsa Vallahi... dinleyicilerimizle paylaş. Bir kızı olan, iki kızı olan, üç kızı, üç kızı olan. olan esprisi. Yok, üç mı? kızı olan rahat. Evet. İki kızı olan SSK'lı. SGK'lı, SSK'lı. Tek kızı olan yeşil kart diye bir esprisi Yanlış yaptın ya. Ben bunu anlattım ve güldü. Bir... Valla Haluk abi kibar bir insan. Haluk abi güzel kızı olduğu için. Haluk, en güzel. Çünkü adam. bunu anlattığı kişinin de üç kızı var. Bütün kız çocuklarıyla ilgili sayıları ile ilgili bütün esprilere hakim adam. Valla espriler. ben var. onu Facebook'ta okudum <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Evet öyle dedi kibar. olduğu için sonrasında. <gülüyor> ben de taze fasulye mi bir masada yedim. <gülüyor> Afiyet olsun. Hakikaten egecim yediğin içtin senin olsun. Sen güzel güzel espriler. Güzel şeyler. Ben bundan adam. sonra galiba şey yapacağım. Siz konuşurken onu düşünüyordum. Filmleri yanlış yerden anlatacağım Gravitim mesela kadının çocuğunu <gülüyor> otobüs çarpmış kaybetmiş <gülüyor> o kadının hayatı <gülüyor> ben filmi izlemedim. filmde var mı öyle bir şey yanlış yerden dedin vallahi olay kompli uzayda geçiyor yani olabilir kız. yine yani Tabii kadının, olabilir kadının çocuğuna araba çarpmış <gülüyor> Bahsız bir kadının hikayesi Onun bir çok hikayesi. acıklı yani. dram dram dram dram Hayır, biz geçen gün şey düşündük otobüs çarptı dediğince şimdi aklıma geldi biz geçen senin doğum günündü ya Hı -hı. yani senin doğum gününden hemen önce öncesinin sonra değil o tam o gün o gün, ha, o gün işte sana ee, şey bir güzel bir hoş bir hediye alalım diye çıktık karşıdan karşıya geçerken bir otobüs bize çarpıyordu ve tam yan yana yürüyorduk sonra da şey diye düşünüp bütün işi benim şeyime bırakacaktınız güldük. ya valla ikimize birden bir otobüs çarpsaydı aynı anda ne yapardı Fahir'in durumu ne olurdu acaba diye düşündük valla çocuklar Gö yani mi atardı? <gülüyor> yoksa <gülüyor> çok sinirlenirdim öncelikle <gülüyor> sinirlenirdim, çünkü hafta sonunda ben bir plan program yapmıştım o bir kere yatacaktım ve çok sinirlenirdim çok e, ahımı alırdınız yani onu söyleyeyim bir de biz de bundan sonra Coca-Cola gibi şey yapalım yani. Tek tek. Aynı anda karşıya geçmeyelim mesela. Biri geçsin. Bir ışıkta biri geçsin öbürü Ama ışıkta. şöyle oldu diyelim ki atıyorum. Hafazan Allah. Sen geçerken araba çarptı. Senin çarptığını görünce Oktay koştu arkandan. Hop gelirken laf sökürünü de çarptı. Haydi buyur buradan yak. O zaman tamam. dükkanda üçünüz olmuyor musunuz sorusuna ben bundan sonra bu cevabı vereceğim. Ne diyeceğim? Çünkü hiçbir zaman aynı anda bir yerde olmuyor. Mesela olmuyoruz. bir yere gideceğiz. Bizi çağırıyorlar İstanbul'dan çağırıyorlar. İstanbul'a gideceğiz. Birimiz, Aynı. birimiz Aynı uçakla Hayır. Birimiz karayoluyla birimiz de yürüyerek Önce birimiz uçakla gidiyoruz Vardın mı? Vardım hop, hop bindim Beyefendi siz binmeyecek misiniz? Telefon bekliyorum hanımefendi diyeceğim mesela Abi bu çok önemli Lütfen. Bunu daha önce hiç konuşmamış olmamıza rağmen Bak, programda Daha bile... önce hangimizin Önce roketleyeceği konusunda Bir konuşmalarımız olmuştu evet Aynı anda roketleyeceğimiz ihtimali <gülüyor> ben Hiç düşünmemiştik. düşünmemiştik Hatamız evet. da bu olmuş en büyük da Bize bulmuş. bir de jazz stüdyosu lazım mesela yani radyoda yarım yamanakta olsa yapıyoruz. Sen B stüdyosusunsun, biz A stüdyosuyuz. Evet. Mesela A stüdyosuyuksa sen götürürsün tek başına. Götürürüz. B Malı götürürsün tabii. Haydi haydi götürürüz. Zaten. Ya,